Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim, bugün 6 Mayıs 2017 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu yine önceki e, derslerimizin devamı ve sonuncusu Yani ders olarak sonuncusu İslam kardeşliğini canlı tutmak için Hz. Ali radıyallahu anhu'nun bu ümmete tavsiyeleri, nasihatleri ve vasiyetleri. Evet bu üçüncü dersimiz. Şimdi Hz. Ali radıyallahu anhu şöyle diyor sabır en güzel huy ilim ise en güzel süs eşyasıdır. Sabır, en güzel huy. Gerçekten bir insan ne kadar yakışıklı olursa olsun, ne kadar cömert olursa olsun, ne kadar tatlı dilli olursa olsun, sabırsızsa o insanla yaşamak o kadar zordur. Çünkü adamın sabrı yok. Allah ne buyuruyor Celle Kur'an-ı Kerim'de? fesabrun cemil sabır ne güzeldir ne kadar güzeldir ilim ise en güzel süs eşyasıdır kulağına küpe takarsın parmağına yüzük takarsın koluna bilezik takarsın kolye takarsın süslenirsin hırsızlar çalar mı bunları çalabilir bunlar gelip geçicidir ama ilim sahibi olursan ne hırsızlar bunu çalabilir ne düşmanların bunu senin elinden yok edebilir. Buradaki süsü, ilim süsünü senden ne yapamazlar? Mahrum bırakamazlar. Yani seni ilimden mahrum bırakamazlar. La gurbete lil alimi ve la vatana lil cahili Alim için gurbet yoktur Cahil içinde vatan yoktur Nasıl alim için gurbet yoktur Bir alim bir yerden bir yere gider Orada bir İslami sohbet yapar Bir ezan okur, bir Kur'an okur Camilerde bir namaz kıldırır Eğer Allah ona natka da verdiyse Konuşma kabiliyeti de verdiyse Hemen bir cemaat oluşturur orada Öyle değil mi? Hemen onun anasının doğurmadığı kardeşleri etrafında ne yapar? Toplanı verir. Ama kişi evinde olur, karısıyla küçük bir meseleyi büyütür büyütür. Kar bir köşede, öteki evin bir odasında ayrı bir hayat yaşarlar, gurbet hayatı yaşatırlar birbirlerine. İşte sabırla helva olur koruklar demiş atalarımız koruk biliyorsunuz üzümün olmamışı ekşisi demek evet sen malını korursun ama ilim seni korur alimlerimiz yine bu şekilde söylemişler herkes sevdiği malını korumakla hem görevli, hem yükümlü, hem de kendisini ne yapar? Vazifeli sayar. Ama ilim ehliysen, senin şerefini ne yapar? İlim kurtarır. İlim korur senin şerefini. Çünkü herkes ne yapar? İlminden dolayı sana hürmet gösterir. Hele hele ama fasık bir ilim sahibiysen bu değil tabii. Bizim burada dediğimiz Allah'ın izniyle özü sözü bir olan yani ilmiyle amil olan kimseler için geçerli. Evet ne demiş? Sabır en güzel huy, ilim ise en güzel süs eşyasıdır. Evet bundan sonra erdem sahibinin değerini yine erdem sahibi olan faziletliler bilir. Hazreti Ali böyle söylemiş radıyallahu anhü. Değerli olanın değerini ancak değerli olanlar bilir. Bugün bazı cahil cühela çoluk çocuğun İslam ümmetine, İslam'a mal olmuş alimlerin kıymetini bilmeyişleri, onların aleyhine atıp tutmaları, böylelerinin ilimsiz, hülimsiz, ahlaksız, ve anlayıştan mahrum olduklarını gösterir. Bugün bakıyoruz El Elbani rahimahullah. Alimler öyle diyorlar. Bundan 300-350 sene sonra Allah bilir. İmam-ı Bukhari'yi biz bugün andığımız gibi, i̇mam Müslim'i andığımız gibi 300 sene sonranın insanları da El albani'yi ne yapacaklar? Böyle anacaklar. Hayırlı anacaklar, yad edecekler. Alimler böyle söylüyor. Ama Sübhaneke'yi dün öğrenen bir kişi, hadi ya diyor, Elbani kimmiş lan diyor, kimden okumuş diyor. Allah Allah, maşallah, barakallah. Subhanekesinde 40 tane yamuk var, Elbani'yi beğenmiyor. Neden? Çünkü erdem sahibi değil, ilim sahibi değil ki erdem sahibinin, ilim sahibinin değerini bilsin. Bakın Hz. Ali radıyallahu anhu ne yapmış? Kaideyi koymuş. Erdem sahibinin değerini erdemliler bilir. Eğer birisi tutup da ümmete mal olmuş alimlerin aleyhine konuşuyorsa onun zırh cahil olduğunu göstergesidir. Onun ahlaksız olduğunun göstergesidir. İlimsiz olduğunun göstergesidir. Allah Celle Şanuhu Hazreti Ali radıyallahu anhuyu bize şefaatçıyasın. Evet, subhanak ya Rabbim. Hikmet, müminin yitik malıdır. İsterse nifak ehlinden olsun, hikmeti bulduğum kişinin yanından al. Hazreti Ali böyle söylemiş. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözüydü. Dikkat etmek gerekirse... Nifak ehlinden itikadi ve ameli durumlar alınmaz. Dünyaya raci işlerde, hikmetli işler onlardan öğrenilebilir. Yani kafir de olsa, mürted de olsa, müşrik de olsa, dünyevi işler hususunda kafirlerde ne yapabiliriz? Hikmetli davranışları öğrenebiliriz. Ama münafık olan kimselerden ehli sünnetin zıddına akide tutmuş, amel tutmuş kimselerden ne yapamayız? İnanç meselelerini öğrenemeyiz. Evet, Ali radıyallahu anhu bize burada adalet ehli olmanın ölçüsünü vermektedir. Adam gerçekten hikmet ehliyse, ise bir maharet sahibi ise bu onun dinine, diyanetine ne yapılmaz, bakılmaz. Onun elindeki maharet alınır. Maharetli işlerde adam söz sahibi ise Allahu ekber, Allahu ekber. Onun maharetinden biz ne yapabiliriz? dünyavi cihette istifade edebiliriz. Evet. Doğru ve hak olanın kimden gelirse gelsin, takdire şayan olduğunu kabul edilmesi gerektiğini Hz. Ali radıyallahu anh burada ne yapıyor bize? Vurgulamış oluyor. Yeter ki gerçekten yapılan iş, kişinin yaptığı iş dine muhalif olmasın. Dünyavi maslahat ve menfaate mebni bir durum olsun insanların yarayışına hayırına olsun onu ne yapabiliriz diyor İmam Ali radıyallahu anh'ı alabiliriz diyor evet İki başka bir güzel sözü Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'u iki şey halkı diyor ifsad eder bozar yani cemaati bozar birincisi fakirlik korkusu Fakirlik korkusu. Nasıl fakirlik korkusu? Bu da rızkı Allah'ın taksim ettiğinden şüphe içinde olanların durumudur. Adam fakir olabilir. Çünkü İsa Aleyhisselam fakirlerin babasıydı. Ebu'l-Mesakin diyorlardı. Hz. İsa Aleyhisselam. Hiçbir şey yoktu. Yani su içecek bir kaba sahipmiş başka bir şey yok o da kab nasıl bir deriyi almışlar bir düzgün odun parçasını sokmuş derinin içine kıvırmış deriyi kurutmuş ee, güneşte deri o odunun şeklini almış güzelce kesince bardak yapmış Hazreti İsa Aleyhisselam tabi gün gelince demiş ya Rabbi dünyada benden daha zahidi var mı Allah azze ve celle buyuruyor sen zahid misin diyor ya İsa senin diyor neyin var bir bardağın var subhanallah yani bir bardağı var zühd nedir dünyaya tamah etmemektir sen aslında ne yapabilirsin avcunla içebilirsin suyu öyle değil mi avcınla içebilirsin eğilip içebilirsin ama senin dünyayla bir alakan var bir deri parçasını ne yapmışsın sokmuşsun bir odunun içine onu bardak haline getirmişsin dünyayla bir bağın bağıntın var Hz. İsa aleyhisselam hemen ne yapıyor bir başka birisine hediye ediyor bardağını kalıyor sipsi bir bardaksız yani zühdünü Allah subhane ve teala'ya ne yapıyor bu şekilde gösteriyor Evet Fakirlikten korkmayacağız Fakir fakir yapan Allah Celle Şanuhu, Zengini zengin yapan Allah Fakir fakirliğiyle imtihan olunuyor Zengin zenginliğiyle imtihan olunuyor Herkesin vazifesi var ama bilecek, bilecek ki insan rızkı taksim eden Allah Celle Şanuhu Allah'ın taksimatı bana bu kadar deyip razı olacak e tabi Allah nasıl olsa Celle Şanuhu rızkı taksim ediyor diye de yatmayacak adam yani rızkın getirecek olduğu yollara tevessül edecek helalinden kazanmak isteyecek Ondan sonra halkı ifsad eden ikinci bir durum, birinci durum neydi? Fakirlik korkusuydu. İkinci durum da üstünlük talep etmek. Nasıl üstünlük talep etmek? Yani kendisini cemaatinden, kendisini arkadaşlarından, kendisini toplu, topluluktan, etrafındaki kimselerden yüce görmek. Kendisine bazı payeler vermek. Bu kişinin dini anlamadığının göstergesidir. Allah Azze ve Celle sana ilim nasip ettiyse, sana zenginlik nasip ettiyse, sana şem, şeref, şöhret nasip ettiyse bundan seni sigaya çekecek. Sen Allah'ın sana ikramıyla ne yapamazsın? Birilerine üstünlük sağlayamazsın. Adam ne diyor? Ben peygamber sülalesindenim. Bize köle olacaksınız. Yazın YouTube'a. Müminler kardeştir. Müminler kardeştir. Şahı Bilvanisi diye yazın. YouTube'a bak ne çıkıyor. Bize diyor köle olacaksınız diyor adam. Sübhanallah. Yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam insanların insanlara kölelik yapmasını insanlardan nehyetmek için geldi. Sadece kulluğu Allah'a hasretmek için geldi. İnsanları kendisine köle yapmak için ne olmadı, peygamber olmadı. Evet. Kardeşlerim Şimdi iki şey halkı ifsad eder demiştik. Fakirlik korkusu bunun birincisi diye söylemiştik. Eğer zenginler mali yükümlülük vazifelerini yapmazlarsa fakirlerin haklarına tecavüz etmiş olurlar. Bundan sebeple çeşitli anarşi ortaya çıkar, sosyal düzen bozulur. Neden? Zengin olan müminler, fakir olan müminlerin haklarına riayet etmediler. Zekatlarını vermediler, fıtralarını ifa etmediler. infaktan geri durdular diye. Cömert olan zengini herkes sever. Zengini de sever, fukarası da sever. Çünkü ne yapıyor? Adam cömert. Kimin ihtiyacı var? Hemen ne yapıyor? Adam yarasına melhem oluyor. Üstten sıkmış, alttan yalayanı. Kim seviyor? Adam kendisi yemiyor, içmiyor, var yemez amca. Kendisi yemiyor, başkasına yedirmiyor, kimse de onu sevmiyor. Evet, ondan sonra ırkçılık, hani üstünlük talep etmek. Diyor ya Hazreti Ali, halkı ifsad eden şey, ırkçılık, kabilecilik ve mezhep taassubu baş gösterdiğinde de halk birbirine düşer. Neymiş? İsa aleyhisselam geldiğinde Hanefi mezhebiyle amel edecekmiş. Kim söyledi sana bunu? Peygamber mi haber verdi? Hem söylüyoruz dört mezhebin dördü de hak diye laf sırası yerine geldiğinde ondan sonra diyoruz ki Hanefi mezhebiyle amel edecek. Çünkü en doğru mezheb Hanefi mezhebiymiş. E Maliki Hameli işte böyle oldu mu senin mezhebin benim mezhebim diye ne yapar? Anarşi ortaya çıkar. Hangi mezheb doğrudur? Hangisinin delili kuvvetliyse o mezheb doğrudur. Zaten bütün mezheb imamlarımız Rahmehümullah İnsahhal Hadif Hadis sahih olduğu zaman an o benim mezhebimdir, görüşümdür dememiş mi? Evet, burada Hazreti Ali radıyallahu anhu ırkçılıktan, kabilecilikten, mezhep taassubundan kaçmanın gerekliliğinin önemini vurgulamış oluyor. Tabi anlayana, anlamayana davul da çalsan, zurna da öttürsen fayda vermiyor. Evet Ali radıyallahu anhu'nun bir başka sözü Allahu Ekber Vallahi bu sözler eğer bizim tarafımızdan uygulansa Allah'a yemin olsun ne maddi ne de manevi şekilde kimse bizim sırtımızı yerine getiremeyecek. Bak ne diyor Hayra niyet edince acele et ki nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın evet nasıl olur şeytan hayırı engelleme hususunda çeşitli engeller çıkarma hususunda mahir mi değil mi mahir mesela sadaka verecek olan bir kimse ne yapar sadakasını sabahleyin çıkarırken cebinden çıkarır der ki Allah'ın izniyle bu sadakayı ben ne yapacağım layık olan bir fukaraya vereceğim. <gülüyor> Niyeti halis mi adamın? Halis. Ama şimdi bazı insanlar ne diyor? Onu diyor fakir olabilir. Ama diyor malın halisane birisine gitsin diye ilk önce diyor ben onun akidesini diyor öğrenmem lazım. İlk önce diyor amelini öğrenmem lazım. Çünkü diyor, adamı tanımıyorum. Selamını almak için dahi diyor onun diyor Müslüman olup olmadığını diyor bilmem lazım. Evet. Bu kaideyi kim getirdi? Vallahi böyle bir kaide yok. Walmu'allafatu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kulubuhum Allah buyuruyor celle şanihu. İnne masadakati lil fuqara'i masakin diyor ya ayeti kerimede. Kalpleri İslam'a yatışsın diye daha önce Müslüman olmadığı halde Müslüman olabilme ihtimali olan kimselere de diyor siz ne yapın? Aleyküm selamu Rabbim Zekat ve sadakalarınızı verin ki kalpleri yumuşasın İslam'a girsinler onlar da ne yapsınlar? Zekat ve sadakalarını vererek Allah'a olan kulluk vazifelerini şuurlu şekilde yerine getirsinler. şimdi bak şeytan ne geldi sağ taraftan ben diyor bilmiyorum ki diyor bu adam müslüman mı değil mi sonra adam camiden çıkıyor peygamber efendimiz ne buyuruyor aleyhisselatü vesselam bir kimsenin diyor camiye cemaate devam ettiğini diyor görürseniz onun imanına diyor ne yapın şahit olun yahu kardeşim adam iman etmiş ama rey veriyor oy veriyor nasıl oluyor efendime söyleyeyim hem iman ediyor hem rey veriyor rey veren kafirdir diyor adam <gülüyor> subhanallah şimdi bak ne yaptı Hazreti Ali ne diyor hayra niyet edince acele et ki nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın niyetin hayırlı ama şeytan başka yollardan senin Halis niyesini, niyetini bozmak istiyor mu? İstiyor. Bozuyor mu? Bozuyor. Eee buna vermiyorsun zekatı, buna vermiyorsun zekatı. Öteki gördüğün kişiyi beğenmiyorsun, şekli şemayeli sana bozuk geliyor, ona vermiyorsun. Para yanında kalıyor. Bu sefer bir borçlunu görüyorsun. Adam diyor ki, kardeşim niye ya diyor 20 gün geçti diyor aldığın paranın üzerinden ver şu diyor şeyi, parayı. Sen ne yapıyorsun? Unutmuştun o para aldığını, para vereceğin zamanı. Sabahleyin çıktığında hayırlı bir niyet üzere verecektin sadaka olarak. Ama ne yapıyorsun? Onu oraya veriyorsun. Hayır işleyemiyorsun. Bu olabilir güzel. Çünkü hayırdan önce senin borcunu ödemen lazım. Ama ya... Senin cebinden yan kesici o parayı verip de çalı verirse ne olur? Sabahleyin ilk gördüğün Müslüman adettiğin, Müslüman saydığın Allah rızası için bana ikram et. Deyen yahut da borcu olduğunu bildiğin bir kimsenin eline sıkıştırverseydin o parayı ne yapacaktı Allah azze ve celle on numara olarak bunu kabul edecekti. E, aldın onu beğenmedin ötekini beğenmedin şunu beğenmedin parayı yanında sakladım yan kesici de geldi yanını kesiverdi senin yaptığın hayırdan uzak oldun evet burada da Ali radıyallahu anh'unun şeytanın ve nefsin vesvesesine Kulak tıkamanın şart olduğunu bu bilginin insanın kalbinde oluştuğu anda hemen ifa ve icra edilmesinin gerekliliğini bildiriyor bize. Niyet ettin mi hayra hemen ne yap? Uygula ki yarınki zamanlarda biraz geçtiğinde o hayırı ne yapamayabilirsin, bilirsin. Evet. Bundan sonra bir başka sözü. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzusuna hizmet etmiş olursun. Burada dostun ve dostluğun kıymetini Hz. Ali ne yapıyor? Bize bildirmiş oluyor. Öyle değil Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı da düşmanımdır. Bu sahih olan bir şey değil. Benim dostum iyi bir insan olabilir. Ama onun dostluk kurmuş olduğu kimse hayırlı bir insan olmayabilir. Benim dostuma dostluk yapanlar demek ki iyi kimseler. Ama benim dostuma düşmanlık yapanlar Dostum eğer hayırlıysa gerçekten Onlar da kötü kimseler Yani burada Hazreti Ali radıyallahu anhu Ne yapıyor siz Dost tuttuğunuz Kişilerin kalplerini kırmayınız Eğer bu Türlü davranışlarda Bulunduğunuzda Düşmanlarınızın Arzularına hizmet etmiş olursunuz Ne kadar güzel Evet bir başka sözü Hz Ali radıyallahu anhu'nun en büyük günahlardan birisi haksız yere Müslüman bir kimsenin malını gasp etmek. Malcanın yongası olması hasebiyle insanların arasını bozacak en büyük zulümlerden birisi de budur. Peygamber Efendimiz aleyhisselam <gülüyor> ne buyuruyor? Sınır taşlarını değiştirenlere lanet olsun diyor. Neden? Sen değiştiriyorsun sınır taşını, ölüp gidiyorsun, senin malın çocuğuna ne yapıyor? intikal ediyor. Kıyamete kadar o insanın sınırına tecavüz etmiş oluyorsun. Onun için ne yapalım kardeşler? Hak geçirmemeye çalışalım. Allah'a yemin olsun burada insan bir mümin kardeşinden yahut da herhangi bir Gayri müslim'in hakkını geçirmiş olsa dünyada onu öder, ödeme çareleri var. Ahirette ödeme çaresi var mı? Adam ne diyor? Sen burada diyor, bana diyor bulgur ver de diyor, ahirette ben sana diyor pirinç vereyim. Allah'a yemin olsun bu sözün mana ve mahiyeti çok geniş. Böyle söyleyen kişi eğer cahilane buna hani, laf söylemiş olmak için söylediyse belki eee cehaletinden dolayı mazur olur ama birazcık ayetten hadisten haberi olan kimse bu sözü söyledikten sonra Allah azze ve celle bunu sigaya çekmeden ne yapmaz? Cennetine koymaz. Çünkü orada ne var? Üstü kapalı da olmuş olsa ahiret hayatında ahiret hayatıyla dalga geçmek gibi bir şey var. Ama Bugün bunu söyleyenler çoklar, çok bu şekilde insanlar ne yapıyorlar, bunu dile getiriyorlar. Sen bana diyor burada diyor bulgur verdi, ahirette ben sana diyor ne yaparım, pirinç veririm. Orada tabii senin pirinç tarlaların var. Böyle lüzumsuz sözlerden kaçmak lazım, kaçınmak lazım. Mana ve mahiyetinin nereye gittiğini bilmediğimiz sözleri dile getirmemek lazım. Yani söz söylemiş olmak için konuşmamak lazım. Evet. Ali radıyallahu anh'unun bir başka güzel sözü de Tamah seni kul etmesin. Allah subhanehu ve teala seni hür yarattı. Kişi tamah ederse Tamah ettiği şeyi ele geçirebilmek için ne yapar? Bir sürü müşküleye sokar kendisini. Zora sokar kendisini. O tamah ettiği şeyi elde edebilmek için. Kardeşler borç, borç atalar ne demiş? Gündüz demiş ardır, gece kederdir. Ne yaparsın? Falanca da var bende ne olmasın? LCD televizyon var adamın duvar kadar. Olmayı versin sende LCD olmasın. Olur muymuş canım? Efendime söyleyeyim insanları kendi cesametlerinde seyredecekmiş. Allah seni Celle şahanehu film seyretsin diyemiş etti gönderdi bu dünyaya. Adamın karısı dürttü. Hat hanımlarda var bizde neye yok? Adamın kafasını netini yedi adam gitti kaç para bir LCD televizyon var mı oğlum? 3-4 milyar lira ya zaten sen asgari ücret alıyorsun kaç para asgari ücret <gülüyor> <gülüyor> kaç 1400 ev kira boğaz satın al. 5 kuruş atamıyorsun arkaya hanımın istiyor diye LCD televizyon aldın duvardan duvara kim ödeyecek bunu kim ödeyecek işte tamah ettin bunu almasaydın güzel bir şeyin vardı geçimin vardı kıt kanaat geçiniyordun, kimseye muhtaç olmadan ama 4 milyar lira para az bir şey değil birkaç sene ne yapıyorsun o LCD televizyonu ödemek için sıkıyorsun ulan zaten sıkışıktın sen yani düğüm üstüne düğüm atıyorsun adeta. Neye kul oluyorsun? Mala mülke kul oluyorsun. Evet. Elinde olmayanı ele geçirmek için kişi kendisini günahlara sürükleyecek işlere ne yapabilir? Girişebilir. Muhtaç olmadan, muhtacı olmadan borç istemeye yöneltir başkalarına özenmek ve başkalarının elindekileri ele geçirebilmek için tamah etmek ne yapar? kişiyi borca sürükler bu da kişiyi birbirine karşı kendisini ezik hissetmesine sebebiyet verir borç alırsın ama borç alan kişi emir de almaya nedir? namzettir adam borç verir Allah için Baktın ödeyemiyor, görür senin sıkışıklığını, babamın ruhuna gitsin der. Ama ya adam para düşkünü birisi ise, kardeşim aldın benden borcu, ne yapacaksın? Ödeyeceksin bunu. <gülüyor> Ödeyemiyorsun, kızını ver bana. Duyuyoruz mu? Adam aldığı borcu ödeyememiş, ötekisi de edepsiz zaten. Ne diyor? Kızını ver bana. Ondan sonra da o teki adam da yidiremiyor bunu kendine. Deh diyor bıçağı efendime söyleyeyim kalbine. Birisi mezara, birisi kodese. Ne için? LCD televizyon için. LCD değil, kol CD bile olsa ne yapmıyor? Kurtarmıyor bunu bak. Evet. İnsanların... Allah azze ve celle'nin taksimatına razı olmamaları, elinde bulunmayan şeylere tamah etmeleri, tamahlarından dolayı kendilerini bir nevi kulluk ve köleliğe ne yapıyor? Adeta zoraki durma sokuyor kişiler. Evet, Allahu akbar. Ali radıyallahu anhunun bir başka güzel sözü. İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, yani en çok bağışlayacak olanı, ceza vermeye en fazla gücü yetenidir. Evet, insanların hatalarını bağışlamak, her yiğidin başaracağı iş değildir bunun için kamil bir iman ve hayırlı bir davranışa salih bir nefse sahip olmak şeytana galebe çalmak ve kuvvetli bir irade sahibi olan kimse ancak ne yapabilir Muktedir olmuş olduğu halde Karşıdakini Bağışlayabilir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bağışladı mı Mekke'de kendisine zulmedenleri Evini sattılar mübareğin Ne dediler Öyle bir şey yapalım ki Muhammed'e içi kan ağlasın Şeytanın aklına gelmeyen şeyler Neydi La havle ve la kuvvete illa Gidelim dediler Muhammed'in annesi Amine'nin kabrini eşelim, kemiklerini çıkarıp yakalım. <gülüyor> Zulm olsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama Allah Azze ve Celle ne yapmadı onlara? Bu davranışı nasip etmedi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah bu şekilde imtihana tabi tutmadı. Ama bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına duyurdular. Mekke'yi mükerremeyi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam fethediverince silahsız bir şekilde hepsi başladılar çalkalanmaya. Ayakları her birinin susam silkmeye başladı. Resulullah dedi Aleyhisselam benden ne umuyorsunuz? Vallahi dedi sen Kerim'in dedi oğlu Kerimsin. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam babası da çok halimselin birisiydi. Evet 25 yaşında vefat etti. Abdullah Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu o zaman annesinin karnında altı aylık annesi ona hamileydi, vefat etti. O da Kerim birisiydi, cömert birisiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cömertliği ne yapmış? Babasından almış. Sen Kerim'in oğlu Kerim'sin. Senden ancak biz Kerem umuyoruz. Deyince Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu onlara? İzhabu اَنْتُمُ Gidin siz hepiniz affedildiniz, bağışlandınız. Ya, ha? Ha, zaten peygamberlerin yapacakları bu. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor Aleyhisselam? Bütün diyor peygamberler akidede diyor aynı ağacın kökünün sahibidirler. Akideleri aynı. Ancak meyvaları değişik, şeriatları değişik. Birinin şeriatında caiz olan öbürkünün şeriatında ne yapmamış? Caiz olmamış. Evet. Esas pehlivan zayıfı ezen değil, kudreti olduğu halde ölç almayarak bağışlayandır. Bu Hazreti Ali'nin sözü değil ama. Bu benim şeyim, açıklamam şerhim. Hazreti Ali'nin sözü, İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni ceza vermeye en fazla gücü yetenidir. El ceza-u min cinsil amel. Karşılık amel cinsindendir. Ama şimdi kim bağışlar, kim hak sahibiyse o bağışlar İslam'da. Yoksa Mustafa'ya karşı bir cürüm işlenilmiş, ben Mustafa'nın efendime söyleyeyim e, ona karşı cürüm işleyen kişiyi <gülüyor> ne yapamam? Mustafa'ya sormadan bağışlayamam hakim olsam dahi. Hakim ancak adaleti tahakkuk ve tecelli ettirmekle vazifeli. Mücrimleri bağışlamakla değil. Çünkü hakimin yetkisine değil bağışlamak. Ama şimdi Cumhur Reisi'ne bir e, şey hak tanınmış senede birkaç kişiyi ne yapıyor bağışlayabiliyor ulan benim babam öldürdü sana ne oldu Allah Azze ve Celle bu hususta 3 hak tanıyor ya kısas babamı boş yere öldürdü diye ölecek ya ben Allah için bağışlayacağım onu Allah Azze ve Celle onu affettiğimden dolayı beni cennet, cehennemden azat edecek <gülüyor> yahut diyet alacağım Cumhurreisine giren çıkan yok. Cürmü işleyen kişiyi benim namıma ne yapıyor? Bağışlıyor. Kim, kim, kimden aldı Cumhurreisi bu yetkiyi? Bu adaletsizlik bu. Bu zulüm bu. Ancak bağışlar kim? Hak sahibi. Evet. Sübhanak ya Rabbi. Muktedirlerin ve Sultan sahibi durumdaki Olanların geniş yürekli ve merhamet sahibi olmaları gerektiğini bildiren bir nasihattır bu. Kim sopayı tutuyorsa, sulta sahibi ise onlar ne yaparlar? İnsanlardan bağışlanabilecek olan, bağışlanması elzem olan durumları bağışlayabilirler küçük hataları ama sosyal nizam bozulacaksa o adamın yaptığından dolayı sosyal nizam bozuluyorsa o adamın ne yapacaksın şeklini şemailini bozacaksın sosyal nizamı değil evet bir başka sözü Ali radıyallahu anhu'nun susmak, hikmet Susmak selamettir. Sır saklamak saadetin bir köşesidir. Allahu Akbar. Gerçekten şu dilimizden dolayı çekmiyor muyuz Çok çektiklerimizi? Lazlar öyle der. Oy benim dilum ettun beni dilum dilum yani oy benim dilim, ettin beni dilim dilim. Beş dilim, altı dilim, yedi dilim ama benim beni dilen benim dilim oldu. Gerçekten tatlı dilli, güler yüzlü olduğumuzda herkes bizi seviyor. Ama yılan dilli olduğumuzda, acı sözlü olduğumuzda, Herkes bizden ne yapıyor? Nefret ediyor. Adam bir şey söylüyor bir tanesi. Bir çıkıntılık yapıyor. Onu başka bir tarafa çekiyor. Hesap yayılmış oluyor. Halbuki adam öyle bir cümle kurmadı. Onun için ağzımızdan çıkan söze ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ulu orta söz sarf etmemeye dikkat edeceğiz. Evet. Susmak hikmet. Susmak selamettir. Men samuta necah Men sekete neca kim susar sükut ederse necata kavuşur bir adam sana bir şey sordu sen onu bilmiyorsun susarsan bilmediğin ortaya çıkmaz ama bana nasıl olsa soruldu diyor laplık bir şeyleri atarsan cehaletim ortaya çıkar öyle değil mi sana sorulmayan şeyin cevabını sen ne yapmayacaksın vermeyeceksin Soru kime sorulduysa cevabını o verecek. Yani İmam Ahmed Rahimahullah ne diyor? Ben diyor her soruya cevap veren kimseye diyor ahmak derim. İmam Ahmet söylüyor Rahimahullah. Her sorulan soruya cevap verene diyor ahmak der. Bakacaksın adam ne kasıtla sordu o soruyu sana orada o soruyu cevaplaman hikmete mebbi mi değil mi? O cevabı verdiğinde menfaat mi verecek? Yoksa o cemaat arasında senin o sözün ayrılığa sebebiyet mi verecek? Bunu iyi okumak lazım. Bunu iyi düşünmek lazım. Bunu iyi kavrayabilmek. Ona göre fetva vermek lazım. Evet. Sır saklamak Saadetin bir köşesidir. Sırruke esiruke İzhe sırta sırak, Sırta esirahu Hani Türkçede de var ya Sırrını söyleme dostuna Onun da vardır dostu söyler dostuna. O zaman saman Doldururlar postuna. Ha, buna benzer bir şey. Sırrın senin içindeyken ağzının içindeyken senin esirin sırrını söyledin mi sırrın esir olur ne oldu onu söylediğinde de gazoz kapağından madalya mı taktılar sana kendi kendinin eksik yerlerini nakıs durumlarını gittin düşmanına haber verdin sen düşmanına haber vermedin de Gittin dostuna söyledin bunu ama ne dedin? Aman kimse duymasın ha. İki kişinin bildiği şey sır değildir. O adam yarın ne yapar? Sana kızar, gider satar seni. Kime kızacaksın? Kabahat kime bulacaksın? Kendi diline, kendi düşüncesizliğine. İşte sır saklamak sırrını saklayan saadet içinde olur. Kim ki sırrını faş ederse saadetinden ve rahatından olur. Evet, susmasını bilmek dinlemenin ve öğrenmenin şartlarındandır. Susmasını bilmiyorsan ne dinleyebilirsin ne öğrenebilirsin. Vardır bazı kimseler. Mikrofonu eline aldı mı maşallah, barakallah. Başkasına ne yapmaz? Konuşma hakkı tanımaz. Allah affetsin bu bana geldi bu sözü. <gülüyor> <gülüyor> subhanak ya Rabbim beni affet ya Hemen evet, susan sırrının ortaya çıkmasına fırsat vermeyendir bunlar şerh olanlar dinleyen kişi bilmediğini öğrenir bildiklerini de tasih etme fırsatını elde eder zaten her türlü bela kin adavet ve Ayrı düşmek, düşmanlık zaten kendisine tevdi edilen sırrı fahş etmekle başlamıyor mu? Susunca kimse senin içinde ne var anlamaz. Ama konuşmaya başladığında hani çocuktan al haberi derler ya çocuk bir şey söyler evde kavga gürültü olmuştur komşunun evinde. Sen onu duymuşsundur ama duvarlardan dolayı pek anlayamazsın. Çocuğu sabahleyin damlar eve. Sen de söylersin Hatice ne oldu ya sizin evde bir kavga gürültü vardı. E işte hocadayı babam annemi dövdü. Neden dövdü kız? Dövülür müymüş? İşte neresine vurdu bilmem ne. <gülüyor> Çocuğun önüne ne yaparsın? Bir iki zarf atarsın, bir iki kelime atarsın evin içinde ceveyan eden meselelerden haberdar olursun. E kardeşim adam geldi sana sırrını söyledi. Şeytan ne yaptı senin? Önünü açtı. Sorarsın artık ne oldu? Ne zaman oldu? Saat kaçta oldu? Kim vardı yanında? Neden? Öğreneceksin sırrını ki yarınki günlerde ne yapamayasın? Birisi bir şey sorduğunda eksik cevap vermeyesin. Yani delilli şekilde onun sırrına vakıf olduğunu bilebilesin. Şeytani. Subhanek ya Rabb. Evet, Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ali anhu, tekrar şöyle söylüyor. Üç şeye riayet eden mes'ud olur. Nimet'e ulaştığında şükretmek. Bir nimete ulaştı insan bekliyordu. Dediler ki müjde olsun bu nimet sana Allah tarafından ikram olundu. Ne yapacak? Hemen şükredecek. Şükür secdesine varacak. Allah azze ve celle buyurmuyor mu? "Fe in şekertum le azidannakum." Eğer siz şükrederseniz size artırırım. Demek ki dua edeceğiz Allah Azze ve Celle'ye. Elimizde olmayan nimetler bize gelsin diye o nimet geldiğinde de şükür edeceğiz. Ama nimetin şükrünü ilk evvelce neden yapacağız? Nimetin cinsinden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sürü koyunu vardı. oyunlar doğrunca ihtiyarlardan bir tanesini kesip ziyafet veriyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biz ne yapıyoruz? E kardeşim 40 yeni oldu. Dur hele bir şöyle bir 300 500 olsun. Bir tane kuzu keserim size inşallah. O da böyle olan cinsinde. Yani semirmişsin değil de şöyle tahta gibi keser yediririm size için Allah bizim malımıza bereket vermiyor. Yahu Allah verdiyse Celle ve Ala, Neden Allah'ın kulunu Allah'ın kullarına ikram etmiyorsun? Allah'ın rızası için. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Şükür nimetin gelmesine ve bereketlenmesine vesile olur. Rızık kesildiğinde mağfiret dilemek Hani Hz. Ali radıyallahu anhu dediydi ya üç şeye riayet eden mes'ud olur rızık kesildiğinde mağfiret dilemek baktın ulaşamıyorsun o zaman ne yapacaksın Allah'tan bağışlanmak dileyeceksin Allah azze ve celle bu nimeti senden eğer kestiyse Demek sen bir kabahat işledin. Senin kabahatine mebni olarak Allah Subhanahu ve Teala bunu sana ne yapmadı ikram etmedi. Başınıza gelen belalar ve musibetler elinizle irtikab ettiğiniz günahlar neticesindedir Allah Celle şanu buyuruyor. Evet. Bu da rızık kesildiğinde mağfiret dilemek. Hazreti Ali'nin sözü bu kadar. Hangi ayetten süzmüş de bu sözü çıkarmış Ali? Radıyallahu anhu. Nuh suresi 10, 11 ve 12. ayetlere işaret var burada. Allah hakkı için herkes eve gidince açsın Kur'an-ı Kerim'den bir tercüme. Muhakkak vardır yani. Hepimizin evinde bir tercümenin olması lazım. Sahih bir tercümenin. Nuh suresi 10, 11 ve 12. ayetleri bir okuyun gözden geçirin. Ben okuyu vereyim. Yani belki uykunuz gelir. Belki Efendime Söylü gider unutursunuz. Vakit Vakit bulamazsınız. Bundan da habersiz kalırsınız. Ben bundan bunu da istemiyorum. Ben okuyuvereyim ama siz gidin biraz daha mufassal, geniş şekilde araştırın. Evet. Nuh suresi 10, 11 ve 12. ayetlere işaret vardır dedik. Allah ne buyuruyor celle şanihu? Nuh aleyhisselam'ın kıssasını bize binlerce sene öncesinden haber veriyor ve Nuh dedim ki Rabbinizden çok mağfiret dileğiniz kavmine söylüyor zira o çok bağışlayandır affedicidir Allah günahkarsınız çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar şirk gözükmemişti siz getirdiniz, şirke müptela oldunuz, şirki davranışlarda bulundunuz, öyle değil mi? İlk önce şirk Nuh Aleyhisselam'ın kavminde baş göstermedi mi? İşte yapmış olduğunuz bu kabahatlere, bu günahlara, bu kötü durumlara karşı bağışlanma diliye. dileniniz Allah'tan. Zira o çok bağışlayandır. Mağfiret dileyin ki yani istiğfar edin gökten size birbiri ardınca bereketli yağmur Allah gö göndersin Celle Şanhu. Kardeşim bereketli yağmur da gökten geliyor, azap da gökten geliyor. Gökten bir yağmur geliyor bütün sebzeleri, meyvaları kırıyor. Arka arkasına geldiğinde. Kıtlık baş gösteriyor. Siz Allah'tan azze ve celle gökten inen yağmuru, rahmeti, bereketi size menfaatli olacak şekilde olanını isteyin diyor Allah Celle Şanuhu. Ama mağfiret dileyin. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Yağmur yağmaya başladığında Allah'tan bereketini istiyordu. Ve hemen ridasını, elbisesini açıp Rabbimin katından yeni geliyor bunlar deyip bağrını açıyordu. Bir gün sahabe-i kiram geldiler Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dediler Ya Resulallah mallar helak oldu, tarlalar kurudu, işte ekinler suzuzluktan öldü neler ektilerse. Allah Azze ve Celle'ye dua ette bize Rahmet göndersin, yağmur göndersin. Hemen Peygamber Aleyhisselatüsselam elini kaldırdı, rahmet duası, bereket duası, yağmur duası etti. Allahumma gayfen, hani en, merya, patır patır patır patır patır ne yaptı? Yağmur boşaldı. Herkes oradan kaçtı. Demin yağmur isteyenler dahi ıslanmayalım diye ne yaptılar? Bir gölgeye bir efendim mezallenin altına sığınmak istediler. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam hemen açtı. Elbisesinin yakalarını şu şekilde Rabbimin katından yeni iniyorlar dedi. Ve sakalından yağmur taneleri damlayıncaya kadar yağmurun altına kaldı. Onun için bazen Ne yapmak lazım? hasta olmayacak derecede yağmurun altında kalmak da nedir? <gülüyor> Faydalıdır ama nerede? Hemen girip içeride üzerini <gülüyor> değiştirebilecek duruma sahip olanlar için hani Rabbimun katından yeni geliyor diye sen çarşıda pazarda ıslan saklanma bir tarafa ondan sonra bir rüzgar çıksın bir soğuk olsun zatürre ol <gülüyor> bu da ahmaklık yani Evet. Evet. Allah azze ve celle Nuh suresi 10, 11 ve 12. ayette şunları buyuruyor. Dedik ya işte en sonunda malınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Size bahçeler versin. Size ırmaklar akıtsın. Neyiniz sayesinde istiğfarınız sayesinde şimdi alimler diyorlar ki eğer bir adamın devamlı şekilde kız çocuğu kız çocuğu kız çocuğu getiriyorsa eşi eşiyle beraber ne yapsınlar istiğfara devam etsinler Allah'tan erkek evlatları olsun niyetiyle istiğfar etsinler ve bu ayeti kerimeyi ne yapıyor delil getiriyorlar oğullarınızı çoğalsın, kızlarınızı çoğaltsın demiyor bak. Burada kız çocuğu olup da oğlan çocuğu isteyenler istiğfar etsin diyor alimler. Ve ben Mekke'de olsun, Medine'de olsun şu hikayeyi çok duydum. Kişinin Dört tane beş tane kızı olmuş arka arkaya. Gidiyor bir alime soruyor. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Yani ben erkek evlat istiyorum. Ne yapayım ki Allah bana erkek evlat ihsan etsin, ikram etsin deyince alimden sorunca alim diyor sen diyor Nuh suresi 10 11 12. ayetleri diyor hiç diyor okuyup da diyor düşünmedin mi? Bak diyor Allah Azze ve Celle istiğfarınız sayesinde Allah Azze ve Celle sizin erkek evlatlarınızı, oğullarınızı çoğaltır. Sen diyor hiç diyor erkek evladın olsun diye Allah Azze ve Celle'ye yalvardın yakardın mı? Yok diyor yalvarıp yakarmadım. E diyor o zaman ben sana ne yapayım? Allah Azze ve Celle 1400 küsur sene önce erkek evlat isteyenin nasıl davranması? Gerektiğini bildirmiş ama sen sadece Kur'an-ı Kerim'i okumuşsun ama tedebbür etmemişsin. اَفَلَا Kuran الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Niye siz Kur'an'ı tedebbür etmiyorsunuz, düşünmüyorsunuz? Ne manalar içeriyor? Yoksa düşünmemeniz hususunda kalpleriniz mi kilitli? Allah söylüyor Celle o zaman ne yapacak? Erkek evladı olan, hadi kız evladı, erkek evladı fark etmiyor. O bizim evladımız. Salih ve salih olduktan sonra. Ama ne hikmetse erkek evladı ne yapıyor? Daha faziletli tutuluyor. İslam'da da zaten bu böyledir. Peygamberler erkeklerden gelmiş. Hakika da erkeklere iki tane kesiliyor, kıza bir tane kesiliyor. El-Ricâlu kavvâmûn alel-misa'a. Erkekler kadınlarının üzerine hakimdirler. Ne ile? Yükümlülüklerinin fazla olmalarından dolayı. O da ayrı bir mesele. Evet. İstiğfar edin. Allah Azze ve Celle malınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Yani burada fakir fukara olan kimse ne yapacak? Kazanmaya e, azmedecek helalinden. Ama Allah Azze ve Celle ona ikram etsin diye dua edecek ve istiğfar edecek. Size bahçeler versin ve ırmaklar akıtsın. Bahçen var ama suyu yok. Bak hepsi birbirine neyli? Bağıntılı olan şeyler. Bahçeler olsun ama bahçenizi sulayacak kanallarla sulayacak ırmaklar da olsun yanında. Evet. Evet kardeşlerim. La la illa billah. Sonra devamla sıkıntıya düştüğünde çokça la la illa billah demek. Bu da sıkıntıdan kurtulmak için manevi bir ilaçtır. Her şeyin Allah azze ve celle'nin izni ve diril, dilemesiyle imtihan kastıyla olduğunun farkındalığı <gülüyor> ve bu sözlerle bunun tedavisidir Allah Azze ve Celle bize her şeyi bildirmiş ama yeter ki biz araştıralım biz soralım biz danışalım hakkı hakkaniyeti öğrenelim öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edelim Allah Subhanahu wa Teala duyduklarımızla amel etmeyi söylediklerimizle amel etmeyi bize kolaylaştırsın ve sevdirsin burada toplandığımız gibi Rabbimiz Celle ve Aleyh, ahirette de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde toplanmayı bize nasip etsin Allah Subhanahu ve Teala ilk önce kendisi şefaat etsin bize sonra Muhammed Aleyhisselam'ı bize şefaatçi yazsın ondan sonra kimleri şefaatle vazifelendirdiyse, bu yetkiyi kimlere verdiyse onların <gülüyor> şefaatlerini de bize ikram etsin. Allah bizi Celle Şanuhu birbirimize sevdirsin, birbirimize saydırsın, birbirimizin kıymetini bilenlerden eylesin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.